2019 numaralı konu, İranlı bir casusun ashabın vasıflarını Rüstem'e anlatması, İran ordusu kumandanı Rüstem Necef'e gelince, İslam ordusunun içine bir casus gönderdi, o sırada İslam ordusunun karargahı Kadisi'ye idi, Rüstem'in casusu İranlılardan kaçarak İslam ordusuna sığınıyormuş gibi davranarak İslam askerlerinin arasına girdi,